Fakir bir işçi, bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka hiçbir gelir kaynağı olmadığı için, çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. İş bulmak üzere nereye başvurduysa, işimiz yok cevabıyla kapılar yüzüne kapanır. Üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen, su içen yavruların dinmeyen ağlayışları, Annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Çaresizlikler içinde durumu kocasını açar. ''Bey, görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı. Bağırsakları eridi. Hadi biz neyse dayanırız belki ama. Onlar bu kadarına tahammül edemezler. Bu sefaletimizin sonu ne olacak? Bir şey düşünmüyor musun?'' der. Adam, düşünceden öne eğilmiş başını, eşinin yüzüne doğru kaldırarak der ki, ''Hanımım, vallahi günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. En düşük ücret karşılığında iş aradım, dolaştım, bir kerecik olsun, karnınız doysun diye ama olmadı. Kimse bana iş vermiyor. Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor.'' ama anlıyor ve görüyorsun ki elimden maalesef bir şey gelmiyor der. Bu sözler üzerine kadın kocasına öyleyse şu benim gelinlik günlerimden kalma başörtümü götür ve sat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereliğine şu yavrucağızların karnı doysun. Sonrasına kulların rızkını veren cömert Allahu Teala kerimdir. Elbette bize hayırlı kapıları açar. ''Sen götür de sat'' der. Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ızdırabını ruhunun derinliklerinde duyarak, hanımının gelinlik çeyiz sandığından çıkarıp getirdiği, hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya gider. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satar. Aldığı parayla yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarır. Allah rızası ve peygamber aşkı için ne olur boş geçmeyin. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şeyi olmayan kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim ne olur? Adam dilenciye sokulur. Karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğine ödeyeceği iki dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, zavallı dilenciye verir. Ama şimdi eli boştur ve eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecektir? Kadıncağıza nasıl çemberine iki dirhem verdiler, onu da ilk rastladığım dilenciye verdim, adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecektir? Bunu nasıl söyleyecektir? İşte bu düşünceler içinde camiye gider, akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığıyla birlikte ve bomboş cebiyle evine döner. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye babasının yolunu gözlemektedir. Geç de kalınca herhalde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdir. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşa kalır ve o akşamda aç kaldıklarını anlar. Yavrularda boşa giden ümitlerinin arkasından kim bilir kaçıncı kere hep bir ağızdan, artık açlıktan kısılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın hem de şaşkın bir ifadeyle kocasına başörtüsünün ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken, yolda rastladığı dilenciye, elindeki iki dirhemi verdiğini karısına söyler. Kadın, işin iç yüzünü öğrenince, üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der. Tamam kocam, başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin, Mevlamız zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında, bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. ''Sen iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır?'' der. Sabahleyin kadın, kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir. Şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen parayla ne olur, eve yiyecek bir şeyler getir der. Ertesi gün adam, Çarşının her tarafını gezer, saati satmaya çalışır ama hiç kimse almaz. Yorgun argın, yine eli boş gideceği için üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle balık var, balık, balık diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa kimse müşteri olmuyor. Adam balıkçının yanına sokulmuş ve demiş ki, Bakar mısın, şu saat benim işime, o balıklarda senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim. Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı, adamın teklifini kabul eder, balıkları verir, karşılığında saati alır ve oradan uzaklaşır. Günlerden beri ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam, balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Şaşkınlık ve şükür gözyaşlarıyla karı koca birbirine sarılır. Şoku üzerlerinden atlattıktan sonra adam inciyi alır ve bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu, incinin benzersiz bir değerde mücevher olduğunu... Kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki hayatında bir şeyler değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar artık son bulmuş. Allahu Teala ona nimet kapılarını açmıştır. İnci satar ve uça uça sevincinden eve gelir. Olup bitenleri karısını anlatınca bütün ev neşeyle dolar ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Allahu Teala'ya ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içinde içeriye şöyle seslenir. Ey hane halkı, esirgeyici Allahu Teala'nın size bağışladığından bana da verin. Şaşırmışlardır. Hemen kapıya çıkar adam. Dilenciye der ki, tam şu anda Allahu Teala hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır. Madem ki sen Allah rızası için Allahu Teala'nın bağış ettiğinden pay istiyorsun, dur bekle. Bu paranın yarısını sana getireyim. Kalan yarısı da bizim olsun. Kendisine ilk ağızda yedi bin dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya dönünce şaşırır. Çünkü dilenci orada yoktur. Allah Allah bu nasıl olur? Sağa bakar, sola bakar, ı -ı. adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi, bütün keder ve sıkıntılarından sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca, rüyasında kapıdan kaybolan akşamki o dilenciyi görür. Rüyasında, ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca, o dilenci kılığındaki kişi şöyle der. Kardeşim, ben herhangi bir dilenci değildim. Allah'ın meleklerinden biriydim. Hayırseverliğini, ve Allah rızasına bağlılık dereceni ölçmek üzere insan kıyafetine girdim ve o anda kapına geldim. Beni bizzat Allah Celle Celaluhu seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam hanımının başörtüsüne yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığıyla o iki dirhemi Allah rızasını kazanayım diye bana verince, Allah Celle Celaluhu sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşılığında da, öbür dünyanın eşsiz zenginlikteki cennet nimetleriyle kavuşacaksın. Ne mutlu senin gibi, Allahu Teala'nın rızasını en müşkül durumlarda bile baş gaye bilen, Rızkın ondan geldiğini bilen bahtiyar müminlere.